basiret kavramı üzerine aynı zamanda da basir Allah Azze ve Celle'nin Esma'yı hüsnasından ve güzel isimlerinden bir tanesidir biliyorsunuz Allah subhanahu ve teala bizleri fıtrat üzerine yaratmıştır ve öyle fıtri hasletler vermiştir ki göz vermiştir gör bak kulak vermiştir duy Düşün, anla. Dil vermiştir, konuş. Derdini anlat. Bir ihtiyacını bildir veya davet et, hayır konuş. Yani fıtrat üzerine yaratılan bizlere türlü türlü, türlü alet, edevat vermiş ve bunlara da birçok sorumlulukları Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Yüklemiştir. Ama yaşamış olduğumuz ortamda Canlı mahluk olarak ne varsa onlarla da insanlar birçok özelliğe sahiptir. Mesela her şeyin suya ihtiyacı vardır. Her şeyin havaya ihtiyacı vardır. Veyahut bazı mahlukların da görme veyahut kulak işitme, yeme, içme, çoğalma gibi nedir? birçok özelliklere sahiptir ama insan bunlardan bazı sıfatlarıyla ne yapar? Ayrılır. Yani organ olarak hepsinde bu vardır. Hepsi de bakar, hepsi de görür ama ayrıldıkları nedir? Noktaları vardır. İşte basiret çok çok önemli mesele olması hasebiyle bugün bunu işlemeyi sizlere uygun gördüm. Kelime manasına bakacak olursak ki ustubumuz biliyorsunuz önce konuşulan halk dilindeki lügattaki manası sonra toplumun buna yüklediği mana sonra ise Allah Azze ve Celle'nin dinindeki karşılığı. Eğer biz bir üçünü anlamaz, idrak etmezsek meseleyi birbirine ne yaparız? Karıştırırız ve karışır da. Basiret, idrak, zeka, ilim, tecrübe, kalp ile görme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görme, kavrayış, feraset gibi manalara gelir. Başımızdaki göze basar, kalp gözüne de basiret denir. Cümleyi tekrarlıyorum. Başımızdaki göze, Arapça basar onu bakıp da anlamaya, yani kalpteki algılamaya da ne denir? Basiret. Yani amma basiretli insan, yani ileri görüşlü. Amma kavrayışlı işte derler. Buna göre basiret, kalp gözüyle görüş, işin iç yüzüne nüfus etmek için, bir şeyin içini, dışını, önünü, sonunu, aslını ve hakikatini bilmektir. Bu nedenle basireti kalp, yani kalp uyanıklığı, Basiretsizse gafil, basireti bağlanma, gafil, gaflette bulunmak anlamlarına gelir. Hani millet kalp küsü diyorlar ya, o manada değil. İşte bunun kalbi açılmış. İşte tasavvufta veyahut bazı fırkalarda işte karşıdakinin kalbini okur. Bunlar nedir? Şirktir. Kalpleri ancak Allah mutlali olur. Buradaki basiret Tecrübeyle. yani akıllan başa gelecek yani sadece olduğu şeye ne yapma bakıp aldanmama mesela sihirbazlar neden öldürülür dinde Hı? İslam'da sihirbazın cezası nedir boynu vurularak öldürülme değil göz boyama o bir şey. insanları aldattığı için yani gözün önünde el bazlı veya cinleri de kullanarak ne yapıyor? Seni aldattığı gözünü boyadığı için basiretin ne yapıyor? Kapa diyor. Kandırıp birçok kötü şeyler yapıldığı için, yaptırdığı için onun ne yapar? Boynu vurulur. Basiret görme, görüş, gören göz gibi anlamlara gelen basar kökünden türemiştir. Basiretin sözlükte idrak etme, görme, doğru, ve ölçülü bakış, uzağa görebilme, kavrayış, bir şeyin iç yüzünü anlayabilme, feraset, kalp ile görme gibi manaları da vardır. Yani müsemması çok geniş. Ve Kur'an kardeşlerim bu kelimeyi normal görme anlamında kullandığı gibi gerçeğe keşfetme, doğru yolu tanıma, gerçeği yalandan, hakkı batıldan ayırt yeteneği anlamında da kullanmıştır. Yani tek manada değil. Sadece gören manasında ne yapmamış? Kullanmamış. Yani hidayete eren mümin olarak da ne yapmış? Bunu kullanmış. Basiret kalp gözüyle görebilme, işin iç yüzünü anlayabilme, bir şeyin aslını ve gerçeğini idrak edebilmektir. Yani manevi körlük ve sapıklıkta olmak bunun karşıtıdır. Yani manevi körler sadece bakarlar ama ötesini ne yapmazlar? Göremezler. Gördükleri maddi cismin ötesinde anlam üzerinde asla ne yapmazlar? Düşünmezler. Ya amma da uzun sakallı, o ne güzel. İlim, ilim ehli, alim sadece bu şablona ne yapar? Aldanır. Yani belam, şeytan, kafir mi ne yapmaz? Bilmez. Bakın Birçok insan rüyasında ya ben bugün bir pili gördüm. Siz Hacı Bayram'da değilsiniz de çoğunu dinlemiyorsunuz. Donanır böyle. Sakallı olduğumu girer. Ya ben bir ak sakallı dede gördüm. İşte ben rüyamda şöyle etti, böyle etti. İblis bile insanları, Müslümanları kandırabilmek için ak sakallı insan kılığında gelir. İşte basarlan yani kalp gözüyle bakan buna ne yapmak? Aldanmaz kardeşlerim. Buna dikkat etmek gerekir. Ama kalbi kör olan insanların o gördüğünde ne kadar etkilendiğini görürsün. Allah'ın kitabı vardır. Okumaz. Bakar. Anlamaz. Ama bir rüya görür. Bütün dünyası ne yapar? Değişir. Bakın ayeti kerimede diyor ki Allah Azze ve Celle Eğer onları doğru yola çağırsan işitmezler. Görürsün, sana bakırla, bakarlar gözleriyle ama onu, onun davetini, onun görevini anlamazlar, görmezler diyor. Ayet-i Kerime'de, Araf 190. Kendilerinde davette bulunan peygamberi cisim olarak görürler. Sözlerini de ne yaparlar, onun davetini işitirler ama ne yapmazlar, anlamazlar ve ona icabet etmezler. Bugün Müslümanları da gittiğiniz yerde bir namazınızla sizi hepsi ne yapıyor? Görüyor. Bir görünüşünüzden, bir davetinizden, bir ahlakınızdan ama maalesef size uymazlar. Kendilerine sizi ne yaparlar? Uydurmaya çalışırlar. Bakın dün gece Allah kalbimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Müşrikler yani Hristiyanlar ne yaptılar? Biz müşriyiz dediler. İsa Allah'ın oğlu dediler haşa ve onu kutladılar. Onun doğumunu Allah'ın oğlunun doğumu dediler haşa. Peki dün kutlayanlar, Müslümanım diyenler neyi kutladılar? Yani İsa Allah'ın oğlu diye mi kutladılar? Düşünün. Eğer siz dininizi yaşamazsanız, anlamazsanız öğrenmezseniz yani sadece bakar, sadece dinler ama kalbinizi idrak etmezse toplum koyun gibi ne yapıyor? Gidiyor. Ve bir şekilde dininizi ishar etmediğiniz zaman, yani açığa vurmadığınız zaman, bu sefer onlara mani olamadığınız gibi onlar gibi olmaya, düşünmeye, yaşamaya hiçbir şey yapması oturup televizyonun karşısında onları küfürünü ne yapıyorsun? Seyretmez zorunda kalıyorsun. Yani toplum bu hale gelmiş. Ondan sonra da özeniyorsun. Sabah dolmuşa bir genç geldi bindi. inan ayakta duramıyor Kör, küçük sarhoştu. Yani 16-17 yaşında var yok. Bacana dedim ki bak bu çocuk şimdi işe gidiyor. Ve bu çocuk bir ailenin yanında işte. Ya yani nasıl bir aile ki bu çocuk bu kör, küçük sarhoş olana kadar ki sabah işte, namazdan sonra bu çocuğa nasıl içildi? Demek ki kalp gözü bunların artık ne yapmış? Denmiş. Her türlü manevi faaliyetin merkezi kalptir kardeşlerim ve kalbin dışarıya açılan iki tane kapısı vardır. Birisi göz basar, birisi de semi yani işte kulaktır. İki tane kapısı vardır ve bu kapılarla insan dışarıya bakar. Bu pencerelerin biri duyma semi, diğeri de görme dedik. Evet. Duyma kulağın, görmeyse gözün gücüdür. Ancak her iki fiil de kalbin bir faaliyeti olarak kullanılır. Kalbin duyması, kulağın duyduğu şeyi anlaması, kavraması ve niteliğini tespit etmedir. Herhangi bir sesi duyan kimseye sağır denmez. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeş. Fakat Kur'an, hakkı duyduğu halde anlamayanlara, idrak etmeyenlere ve İslam'a teslim olmayanlara ne der? Sağır der. Onların gözleri var, görmez. Kulakları var, işitme sağırdırlar diyor. Yani bu iki pencere, görme ve işitme penceresi, her ne kadar görse bile Allah Azze ve Celle bunlara kör ve sağır diyor. Yani buradaki kör ve sağır işittiği halde sağır baktığı halde kör İşte bu da Allah'ın emrine kulak vermemesi Allah'ın dinini görüp anlamamasına Allah Azze ve Celle bu ifadeyi vermiştir ve hadis-i şerif hatırlayacak olursanız asıl kör gözü kör olan değil kalbi kör olandır diyor. yani hakkı anlamayan asıl kör olan nedir odur diyorum. Alemlerin Rabbi Allah'ı hesaba katmaksızın hevasının her dediğini yapan azan, sapan inkarcı ve müşrik olanlar ile küfürdeki inkardaki inadı, inadı yüzünden kalbi mühürlenmiş kalbi hakka kapatılmış kimseler hakkın sesini duyamazlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veyahut umumen Peygamberlerin yaptığı daveti anlayamazlar. Kur'an ayetleri onlar için bir anlam taşımaz. Çünkü onların anlama kabiliyeti yoktur. İşte böyleleri nedir? Sağırdırlar. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onlara çağırsa da ne yapmaz onlar duymazlar. Diyorum. Evet. Bunun nedeni kardeşlerim çok günah işleme ve isyan. Çok günah ve isyan insanın kalbini ne yapar? Karartır ve dolayısıyla kulak işitir ama anlamaz. Ve peygambere indiren ayetleri duydukları zaman anlarlar imanları artar. Gözleri ne yapar? Yaşlandılar. Kim bu? Bunlar mümin olanlar. Ama günahkar olanlarsa gördükleri halde bu ayetler kimin imanını artırıyor derler. Ne diyor ki derler. Ama mümin olanların imanı artar ve gözleri yaşlandılar ve kalpleri ne yapar? Allah korkusundan titrer. İşte bunun gibi basar, görme faaliyeti de hem gözün bir fiili hem de neymiş? Kalbin bir işi olarak gündeme geliyor. Şimdi burada imanla tevhidi birlikte işliyoruz bakın. Görme sonra basıret. Yani iman ve tevhid. İkisini birlikte ne yapıyoruz? İşliyoruz. Şimdi buradaki günahla buradaki günah nedir? Aynı değil. Buraya mühürlendin mi? ne yapıyor? Bitiyor. Bu her ne kadar görse de artık bir anlamı ne yapmıyor? Kalmıyor. Kalbin körelmesi, kalbin mühürlenmesi insanı ne yapıyor? Götürüyor. İşte basiret ilahi bir nur Hakkın batıldan ayırt edilmesine yarayan bir bilgidir. Kalplerinde bu özellik bulunan kimseler hakkında Allah Azze ve Celle onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlayamazlar buyurmuştur. Demek ki Basret Kur'an'da iki yerde geçiyor bu şekilde. Ey Muhammed de ki benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar basretle insanları hakka çağırıyoruz. Yusuf 108 Burada basiret açık delil kesin bilgi manasında kullanılıyor. İkinci şekli ise özürleri sayıp dökse de insanoğlu kendi kendine şahittir. Burada da kıyamet gününde bütün azaların kendisine şahit olduğu olarak gündeme gelmekte. Bakın kardeşlerim görme yani basar hem insanlarda hem de hayvanlarda var. Şimdi basiret duygusu ise Hayvanlara değil sadece insanlara verilen bir duygudur. Ve basiretle insan hayvanlardan ayrılır. Yani onların akılları vardır, görürler, bakarlar veyahut onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağı. Buradaki tek ayrıldığımız yer basiret. Algılama, anlama, teslim olmadır. Etraftaki eşyayı, uzaktaki bir cismi İyi ve en mükemmel bir şekilde rahatça gören gözler tam anlamıyla idrak eden basiret olduğu gibi bu eşyanın gerçeklerini göremeyen kalp gözleri de vardır ki insanın kötülük ve ahlaksızlığa dalması onun basiretini bağlar. Fakat Allah'a itaat salih bir amel mükemmel ve gerçek bir tevhidi akide mümidi üstün bir basiret sahibi yapar ki Allah Resulü ve Vesselam müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar diyor. Onun ferasetinden ne yapın? Sakının diyor. Evet. Burada müminin basiret ve kavrama kabiliyetinin üstünlüğünü gösteriyor. Basiret sahibi bir mümin başkalarından önce kendi kusur ve eksikliklerini görür. Ve Allah Resulü ve Vesselam Allah bir kulu hakkında iyilik murat ederse ona kendi, önce kendi kusurlarını gösterir diyor. Önce eksiklerini görür diyor insan. Evet, ey basiret sahipleri ibret alın ayeti de insanın ilerisi için daha tedbirli davranıp Allah'ın emirlerine ters düşmekten sakınmasını sağlamak maksadıyla yapılan bir hatırlatmadır. Bu da müminin basiretini gösterir. Evet. iman bir basirettir. Basireti açık olanlar Allah'ın dinine ve hükümlerine ne yapar? Tabi olurlar. Basireti kapalı olanlar ise Allah'ın nizamına ve hükümlerine ne yaparlar? Sırt çevirirler ve iman ehlini de her zaman korkutma, sindirme, yıldırma veyahut imanı hareketlerinden engellemeye çalışırlar. Çünkü onlar nedir? Basireti Bağlı insanlardır. Şimdi Al-İmran'da bir ayet var. Yani hatırlamıyorsam 175'lerde. Şeytan insanları ne yapar? Korkutur. Dostlarıyla korkutur diyor. Müminlerse sadece ne yapar? Allah'tan korkarlar. Birisi sana gelip de birisiyle bir şeyle korkutuyorsa o nedir? Şeytandır. Çünkü kişi sadece Allah'la korkutulur. Yani mümin olan, başkasıyla değil. Ama toplum eğer ilah olarak ilahımızı seçmemişse bir düzen, bir tagut, bir para, bir şeytan herhangi bir şeyse bakın ne zaman İslam'a doğru adım atsanız, muhakkak şeytan ve avaneleri sizi o yoldan alıkoymak için ne yapıyor? Veyahut da etkisi altına aldıklarıyla sizi hak yoldan çevirmeye çalışırlar. Eğer müminseniz benden korkun diyor. Bu kadar. Ancak basirette olanlar bunu ne yapıyor? Anlıyor. Basir kelimesinin anlamı Rabbimiz'in güzel isimlerinden biri de aynı kökten gelen basirdir. Her şeyi gören, en iyi gören, onun görmesinin önünde hiçbir engel olmayan, onun görmesi için bir ışık, cisim, boyutları veya mesafeye ihtiyaç olmadan gören. Evet. Şimdi basit sıfatını düşünün Allah'ım. Nerede olursanız olun. Hangi halde olursanız olun. İster toplumda, ister yalnız. İster tanındığınız bir bölgede, isterseniz tanınmadığınız bir bölgede her şeyinizi gören, bir Rabbiniz var. Herhangi bir. Yani basir olan bir Rabbiniz var. Yildinizi de bilir, açığınızı da bilir. Yani bu tevhidi yakalayan insan kendini ne yapar? Kontrol altına alır. Yalancılığı bırakır, düzenbazlığı bırakır, hırsızlığı bırakır, belamlığı bırakır. Ne dinini satar ne de kendini. Ne de insanların kınamasını. Allah'ın kınamasından ne yapar? Korkar. Ama toplum öyle olmuş ki kardeşler, adam bir yeri dolandırmış, yetmemiş başka yere gitmiş. Orayı dolandırmış, yetmemiş, başka yere gitmiş. Orayı da dolandırmış, yetmemiş, başka yere gitmiş. Orayı dolandırmış, yetmemiş, başka yere geçmiş. Gidecek bir köyü kalmış, oraya gitmiş. Oradan da insanları dolandırmış. Sen buna hırsızsın de o adamı alim olarak tabaşa koyuyorlar. Bu insanların artık kalp gözlerinin basiretlerinin bağlandığını gösterir. Ya bu daha bizim yüzeysel olarak dıştan gördüklerimiz. Bir de içine girseniz yediği haltları görseniz iğrenmeniz gerekirken ama insanlar sadece dış ya yani Şablona bakarak ne yapıyorlar? Çok rahat karar verebiliyorlar. E, ahirette ne olacak? Ahirette her şey alen denen ortaya konmayacak mı? Basir olan Allah her şeyi görmüyor mu? Ama ne diyor siz nasılsanız sizden çıkan idareciniz sizin hocanız da nedir? Aynı diyor. Evet. Yani siz iseniz sizin içinizden çıkan da o. Yani zannetmeyin ki birisi birini taltif ediyor. Benim hocamdır diyorsa inan o hırsızsa sende de var o O ahlaksızsa inan vallahi sende de var o. Yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Arkadaşın neyse sende olsun. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bu sıfat basar sıfatı aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin Semih'in sıfatını da gündeme getirir. Görür ve işitir, duyar. Her şeyi duyar. Yani fısıldasan da duyar, bağırsan da duyar, bir engel arasından da konuşsan ne yapar? Duyar. Onun için sınır nedir? Yoktur. Öyleyse insan konuştuğuna, baktığına, yaptığına her zaman ne yapacak? çok dikkat edecek. Çünkü Allah her şeyden haberdardır. Her şeyi görmektedir. Ve hiçbir şey onun bilgisinden gizli ne yapmaz? Kalmaz. Allah hepimize korkan kalp nasip etsin. Allah Resulü'nün çok güzel bir duası var kardeşlerim. Bunu bol bol edin. Ya Rabbi doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten sanatsana. Sana. Çok önemli dua bunlar bak, doymayan nefis. Adem bir vadi dolusu mal olsa ne yapar? İkinciyi ister. Üçüncüyü görse onu ister. Ancak gözünü toprak doğru. Fayda vermeyen ilimden, cehenneme girecek ilk üç kişiye bakın: Alim, şehit ve zengin. İlk girecek üç kişi. Allah Azze ve Celle onlara hesaba çekecek diyecek ki sana mal verdim, ne yaptın? senin uğruna hem yedim hem infak ettim. Sen yalan söylesin. Sen desin, neredeyse yaptım diyecek. Allah bizi bu durumlara düşürmesin kardeşlerim. Basir kelimesi ayrıca sezen, gözüyle gören, şüphesiz o semi her şeyi işitir. Basir her şeyi görürdür demiştir. Demek ki sezen, gözüyle gören bir belge sayesinde idrak eden ibret gözüyle bakan gibi anlamlara gelir. Buradan da hareketle şunu diyebiliriz ki kardeşlerim, basiret sözlük anlamı yönünden görebilme, doğru ve ölçülü görme, kavrama ve anlama idrak etmedir. Kavram olaraksa duyu üstü görmedir. Yani bakarak görme değil, onun üzerinde görmedir. Bu bir anlamda kalbin görmesi ya da kalbin bir şeyi idrak etmesi anlamındadır. Baştaki gözü göz fizik şartları hazır olduğu zaman mesela ışık görme duyusu boyut ve mesafe cisimleri ve eşyayı görür. Kalp ise bunlara ihtiyacı olmadan görür. Bunun ötesinde Allah'tan kaynaklanan bir kabiliyetle eşyanın ötesindekini ne yapar? Görür, kavrar ve anlama kabiliyeti. Yani düşünün hiç cenneti düşünen, cennette huri'yi düşünen dünyadaki kötü kadına bakar mı? Yani ona karşılık bunu tercih eder mi? Allah'ın orada o kadar nimeti varken, tertemiz nimetleri varken buradakine göz diker mi? İnsan bunları şöyle bir düşündüğünde ancak kalp gözü açık, basiret sahibi onu düşünebilir. Kapalıysa, neye odaklandıysa ona bakar mı? Basiretin boyutlarına baktığımızda idrak bir şeyi anlama bir boyuttur. Bu da idrak bu yüceliğe ulaşmadır. Önemli bir duyudur. Basiret bir anlamda hakkı görebilme, onu anlayabilme ve onu doğru olarak tanıma kabiliyetidir ki basireti bağlanmış kimse ise bunu anlayamaz, kalbi kördür. O haktan gafildir, habersizdir Haktan gelecek daveti, anlama kabiliyetini ne yapmıştır? Yitirmiştir. Kalbinin bu özelliği ve gücü ne yapmış? Kaybolmuş, gitmiş. İşte yukarıda anlattığım gibi, kalbin ikinci penceresi görme duygusu dedik. Yani basar veya basirettir. Basarın çoğuluğu ebsar, basiretin çoğuluğu ise besairdir. Ve Kur'an'da her ikisinin birinin yerine kullandığını görmekteyiz ki her ikisinin manası da birbirine nedir? Çok yakındır. Yani birbirini açar. Ancak her basar görme sahibi basiret sahibi değildir. Basar kelime anlamı olarak da daha çok kafa gözüyle görme. Kafa gözüyle bakan baktığı şeyi dış görünüşüyle tanır. Onu kendine göre algılar. Ancak o her gördüğü gerçeğe ne yapamaz? Ulaşamaz. İşte bu yüzden Allah kitabında, Hucurat'ta, <gülüyor> Resulü da sünnetinde ne diyor? Zandan sakının. Çünkü onda bir kısım nedir? Günah vardır diyor. Zan nedir? Bakıyorsun şurada adam gidiyor çantasında, elinde de bir çanta var. Şu mu vardı, bu mu vardı? Nereden çıkarsa çıksın. Zandan sakınacaksın. Veyahut Müslüm'ün kitabı Talak da yanlış hatırlamıyorsam. Adamın biri alacak karanlıkta koşuyor, kadının biri çıkıyor. Tutun bunu diyor. Bana tecavüz etti diyor. Adamı tutup getiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam götürün, recmedin diyor. Oradan birisi kalkıyor diyor ki Allah'ına sor diyor. Onları tecavüz eden bendim o değildir. Bu neyi gösteriyor? Biri koşuyor. Biri bağırıyor. Millet de tutuyor ne yapıyor? Alıp decmin götürüyor. Ama adam günahı işliyor ama kalbi ne yapmamış? Körelmemiş. Allah korkusu hala var. Kalkıyor. Yani bir günah işliyor ama daha büyük bir günah sebebiyet ne yapmıyor? Olmuyor. Veyahut yine hadis kitaplarını okursanız kardeşler Enes diyor ki bir adam diyor hırsızlıktan diyor eli kesilecekti diyor peygamberin yanında olduğu için her olaya şahit olmuş. Birçok insan böyle eli kesileceğinde diyor titrer bir şeyler olur. Yani böyle bağırır, bayılacak gibi olur, rengi sararır. Bundaysa diyor öyle bir alamet görmedim diyor. Dinledim bir şeyler diyordu. diyor. Şöyle kulak verdim adam diyordu ki diyor Ey el. Vallahi senden benim ayrılmaklığım benim için daha hayırlı. Eğer sen benim bedenimde bulunduğun bulunursan, bulunduğun müddetçe bu bedenin hep ateşe şekilecek. Ama şimdi sen benden ayrılırsan benim bedenimse ateşten kurtulacak. Bugün benim senden ayrılmaklığım benim için daha hayırlı diyor, diyor. Daha aynen. Görüyor musunuz? Yani hırsızlık işlerken işleyebiliyor, günaha dalabiliyor ama kalbi basiret sahibi. Ölmemiş. Hakka ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla dönebiliyor. Bunun gibi birçok tabloyu burada sünnette ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. İşte basiret bu manada. Kalbi körelmemiş. Şeytan bir yerde aldatıyor ama hakka ne yapabiliyor? Hemen dönebiliyor. Allah bizleri basiret sahibi kılsın. İdrak edenlerden eyleyecek. Kısaca basiretin imanla ilişkisine değinmek istiyorum kardeşler. Çünkü çok ilişkili olduğu için basiret aslında ilahi bir nurdur. Yani Allah'tan sana verilen bir nurdur. Allah kimi severse dinde ne yapar? Fakir. Fakih anlayışlıklar. işte budur. Senin basiret sahibi olman yani Allah'tan sana verilen aynı zamanda nedir? Bir lütuftur. Allah'ın basar sıfatının iman eden kullarına bir yansımasıdır. Mümin bu nur ışık sayesinde hakkı anlar, idrak eder ve gereğini yapar. Allah'ın ayetleriyle karşılaştığı zaman ne anlama geldiğini kavrar. Yani bütün ayetler onun için hep bir anlam ifade eder. Bu emridir. Ben bunun zıttına hareket edemem der ve ne yapar? Durur. Orada durur. Sürekli salih amel işleyen müminlerin kalpleri tertemiz olduğu için basiret de onlarda etkin haldedir. Günahlarla ve isyanla kirletilmemiş bir kalp nur aydınlık içindedir. Mümin bu nur ile eşyanın yani insana sunulan her türlü ayetin ötesini idrak eder. Bu idrak ve kavrama sonrasında da teslimiyetini artırır. İnkarcıların ve inatçı müşriklerin kalbi ise bu görevi yapamaz. Çünkü onların kalpleri vardır. Anlamazlar. Kulakları vardır. işitmezler, Gerçeği kavrayamazlar. Evet. Ve Allah Azze ve Celle o müşriklerin kalplerinin pas tuttuğunu söyler. Yani düşünün bir demir nasıl pas tutuyorsa onların kalplerinin de pas tuttuğunu söylüyorum. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslüm'ün 144 no'ları rivayetinde bulursunuz en yakın. Fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi arz edilir. Her taraftan. Bir kadın, bir haram, bir kötü söz, bir bakış artık neyse hangi kalbe diyor o isabet ederse, oraya ne yapar? Bir iz, siyah bir iz bırakır diyor. Ve bunlar diyor çoğaldı mı, ters döndürülen bir kaba benzer diyor. Dolu bir testi düşünün veya bir bardak, ters çevirince ne olur? İçi boşalır. Veyahut bir kenardan düşmek üzere olan bir testiye benzer diyor. Düştü mü ne olur? Hiçbir şey kalmaz. İşte facirin kalbi bu. Müminin kalbi ise fitneleri diyor reddeden ve hep hayırla uğraşan. O hayıra da bir nokta ama beyaz bir nokta konur diyor. O noktalar diyor ne yapar? Birike birike birike kalp cilalaşır. Aynen bir nur olur. Aynen o kayan cilalı bir taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Şimdi şunu fitneler olarak görün. Bu sayfayı. Şunu da hayır olarak görün. Aynısı her iki kalbede ne yapıyor? Nüfus ediyor. Birisi kabul ediyor. Ne oldu? Beyaz yer kaldım mı? Bak bu da tertemiz, bembeyaz. Yani şu yaşadığı müddetçe artık basiret gözünü kazanmış. Yer ve gök durduğu müddetçe ne yapmıyor? Zarar vermiyor. Çünkü görüyor. görüyoruz. Yalan ben bunun hesabını vereceğim. Hırsızlık ben bunun hesabını vereceğim. Kandırıyor, ben bunun hesabını vereceğim. Şirk ben bundan uzak durmam gerekir. Yani ne olursa olsun haktan korkarak ne yapıyor? Uzak duruyor. Ve o demin de verdiğimiz misalde olduğu gibi ey el diyor. Allah hamdolsun ki ben senden ne yapıyorum? Kurtuluyorum. Eğer bu el bu bedende dur, dursaydı bu bedeni de komple ne yapacak? Ateşe götürecek diyor. Yani hırsızlık yaparken zayıflayan imanı aklı başına gelince ne yapıyor? Kurtulmasına sebep oluyor. Yani bu çok önemli bir basirettir. Allah basiret sahibinden eylesin bizde. Demek ki basar görmeyi ve görme gücünü ifade ederken basiret görmeyi sağlayan nuru ifade etmekte. Yani Allah'ın verdiği nuru. Kur'an ayetleri insanın gerçeğe görmelerini ışık tuttukları için onlara da basiret denmiştir. Bu nurdan, bu basiret gücünden mahrum olanlar aydınlıktan yoksun kalıp yollarını şaşıranlardır. Onlar hakka sırt çevirdikleri için bu nursuzluğu, basiretsizliği kendileri seçmiştir. Bunlara Bakara suresinde verilen bir örneği hatırlayacak olursanız bir ateşten Bahseder Allah Azze ve Celle. Bunların örneği ateş yakan adamın örneğine benzer ki ateş çevreyi aydınlattığında onlar önünü ne yapar? Görür. Ateş gidince oldukları yerde kala karanlısıdır. İşte o aydınlık İslam'dır. Karanlıksa küfürdür. O aydınlık, o ışıt, ışık basirettir. Öbürü ise nedir? Nursuzluktur, zulümdür. Evet. Allah'ın ayetleri insanın gerçeği görmesini, kalp gözünün açılmasını sağlayan bir nurdur. Bunları görmeme, bunlarla kalbi aydınlatmama tek kelimeyle körlüktür. Allah'ın ayetleri karşısında ikili oynayan münafıklar kördür, sağırdırlar. İnatçı kafirler doğru yola çağırsam bile işitmezler. Onlar bakar kördürler. Onların kalpleri var, bununla kavrayıp anlayamazlar. Kulakları vardır, bununla duymazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Bunlar tıpkı dört ayaklılar gibidir. Hatta dört ayaklı yaratıklardan bazı sesler duyarlar, bazı şeyleri görürler ama ne olduğunu onlar ne yapamaz, anlayamazlar. İşte bunlar onlardan da nedir? Daha aşağıdadır. Ve Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, de ki bu benim yolumdur. Ben bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da. Yusuf 108'de. Evet kardeşler. Allah imanımızı artırsın. Hayırdan bizleri ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları bir hayale, bir belirsizliğe temelsiz şeylere davet etmemiş. Onun davet ettiği şey mantıklı, ispatlı, anlaşılan basiretle idrak edebilen şeylerdir. Onun kuruntularla aslı astarı olmayan şeylerle hiç alakası yoktur. Bu davet körü körüne batıl ve bozuk amaçlara, nefsin isteklerine bir davet hiç olmamıştır ve olamazdı. Bu davet ne dediğini bilen hikmetle çağıran peygamberin davetidir. Bugün bakın Müslümanım diyen çıkan insanların birçok fırkalara bölünenlere ve her fırkanın başındakine bakın kendi fırkasını korumak için birçok şeye davet eder. Tasavvufa gidin, bir mürit ceset gibi olacak, bilgisiz olacak, cahil olacak, her gün ölüm tefekkürü yapacak, gideceksin bir başkasına, her gün Risale-i Nur okuturlar sana, hiç ruh yok, bir şey yok. Bakın bugün pazar, Sabah namazını burada hacı bayramda kılarlar. Dağılanlara bak kendi aralarında bile ruh göremezsin. Bir selamlaşma bile göremezsin. Ama bir bak her tarafı araba dolu, güzel giyim dolu, birçok şey ruh yok. Kardeşlik yok. Anlayış yok. Bir arada ne yapma? Durma diye bir şey göremezsin. Ama peygamberin daveti böyle bir davet değil kardeşlerim. Ruh var, kardeşlik var, birlik var beraberlik var. Basiret var. Kur'an basiret sahiplerini ifade ederken ulul elbab kalp sahipleri, ulul ebsar basiret sahipleri ulul nuha, duyu sahipleri tabirlerini kullanır. Bu gibi basiret sahipleri nefislerinin isteklerine kapılarak günaha dalmazlar. Kalplerini günahla kirletmezler ve karartmazlar. Böylece onlar ilahi bir bağış olarak bir nura kavuşurlar. Basiret sahibi olarak manevi gerçekleri olduğu gibi idrak ederler. Bu şekilde basiret sahibi olmayanlar bakar körler, kalp gözü kapalı olanlardır. Allah'ın ayetleri karşısında sağır ve kör kesilirler ve onlara ne anlatırsan anlat, gerçeğe idrak ne yapamazlar? edemezler. Bugün bakın, şu toplumun en önde gidenleri nedir? En çok sayılanları kim? Sanatçı adı altında, o mikrofonu eline, eline alarak işte arabeksti, Türk sanat müziğiydi, poptu, bilmem ne diyen insanlardır. En gözde olanlar nedir? Bunlardır. Ufacık çocuğa sor, İsmini bilir, cismini bilir, şarkısını bilir, şarkısının ne apa sözlerini. Bilir. Halbuki şeytanın mizmarıdır bunlar. Müslümanın çocuğunun ise Allah'ın ayetlerini, Peygamberinin soyunu, sopunu, davetini ne yapması bilmesi gerekir. Dün bir matbaacı geldi, aynı nüfus cüzdanı gibi bir kimlik eline geçmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın kimliği olarak arkalı önlü doldurmuşlar. Doğum tarihi, adı, annesi, babası, teyzesi, anneannesi, ölümü, çocukları, eşleri. O kadar güzel yapmışlar ki bana sormaya gelmiş hocam bundan bas dağıtayım mı, caiz mi? Vallahi çok güzeldi. Bastır getir buraya da koy beni dağıtayım. Kimse olmazsa çoluk çocuk Müslümanlar peygamberi tanısın. Yani çok da güzel bir çalışma. Neresinden yaparsan daveti hayır olarak nedir insana? Hayır getirir. İnsan davetçiyi tanımazsa daveti nereden bilecek kardeşler? Şüphesiz ki bu din bir ilimdir diyor. Kimden aldığınıza ne yapın? Dikkat edin. O yüzden davetçi çok önemli. Davetten önce davetçi nedir? Çok çok önemlidir. Davetçiyi tanımazsa seni nereye götürdüğünü ne yapamazsın? Anlayamazsın çünkü dili güzel, görünüşü güzel, Şablonu güzel olabilir ama yarın ahirette bu beni sapıttı dersen o da ne der? Hayır ben bunu sapıtmadım. O geldi bana tabi oldu der ve cezanız iki kat olur. Allah hepimize basiret versin, anlayış versin, gerçeği görmeyi nasip etsin. Sürekli günah ve isyanda olan insanların kalpleri basireti kaybetmiş, nuru kaybetmiş ve Bakışı ne yapmıştır, kaybetmiştir, kör olarak bakar, hissi bakar, ancak dünyada insanların düşündüğü gibi bakar. Hakla bakmak nedir? Basiret işidir. Eh. Bu nedenle hakkı anlamakta, kabul etmekte, gereğini yapmakta insanlar ne yapar? Güçlük çekerler. Basiret sahipleri gören kimseler, basireti olmayanlar ise kör ama kimselerdir. Kur'an, basiret sahibi kimselerin, azabı hak etmiş kimselerin durumundan ibret almaya davet ediyor. Artık ey basiret sahipleri ibret alın diyor Haşr 2'de. Şüphesiz ki kalpleri paslanmış ve kirletilmiş eşyayı, olayları, ayetleri, insan olarak konumunu anlayabilme nurunu kaybetmiş kimseler, hiçbir ibret almazlar, hiçbir basirette ne yapmazlar? Olmazlar. Bakın bundan şunu kastediyorum. Kur'an'da birçok kıssa var. İsrailoğullarının başına gelmeyen kalmamış. Birçok bela ve musibet var. İbret mi almışlar? Azgınlıkları mı artmış? artmış. Neden? Bakar evet. Halbuki insanın başına bir bela geldiğinde evet. ibret ders alması gerekmez. Ama ne yapıyor? Onların kalplerini, basireti kaybetmiş. Yani nurları ne yapmış? Sönmüş. Azdıkça azmışlar ve hatta e, peygamberlerine ne diyorlar? Allah'ı getir, göster. Ne yapalım? İnanalım. Veyahut e, şunu dirilt, inanalım. Veyahut gökten bize ne yap? Sofra indir, inanalım. Azgınlıkta ne yapmışlar? Hat gitmişler ve Veyahut Allah Azze ve Celle söyle onlara cuma günü ben onlara ne yaptım? Tatil kıldım. Yok cuma istemeyiz. Cuma, cuma istemeyiz. istemişlerdir. Yani ne yapmışlardır? Azgınlıkta ileri gitmişlerdir. Allah da onların nurunu söndürmüştür. Evet. Şüphesiz ki kalpleri paslanmış, kirletmiş olan insanlar hakkı ne yapamaz? Göremez. Basiret aslında iman etmiş bir kalbin ulaştığı yüce ve idrak ve kavrama yeteneğidir. Bu müminlere imanın bir hediyesi olarak verilmiştir. Halk gözünün açıklığı, iman nuruyla bakabilme, Allah'ın ayetlerini hakkı anlayabilme ve gereğini yapabilme anlayışıdır. Basiret sahibi olanlar hakkı anlayabilme ve gereğini yapabilme anlayışıdır. Basiret sahibi olanlar, hakkı anladıkları gibi Baktıkları zaman da Allah'ın nuruyla bakarlar. Bu bakımdan kendi hatalarını anlar, kusurlarını, eksikliklerini görür ve düzeltme yoluna da ne yaparlar? Giderler. Basiret aynı zamanda Allah'ın hükümlerine uygun yaşama şuurudur. Basiretsiz olanlar ise Allah'ın hükümlerine sırtlarını dönen başkalarının hükümleriyle hayatlarına yön verenlerdir. Allah Sübhanahu ve Teala Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle düşünen bir kalp nasip etsin. Baktığında hakkı gören, hata ettiğinde hatasından dönmeyi bilen kullardan eylesin panici Allahumme ve elhamdiki eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve elhamdülillahi rabbil alamin